Herkese merhabalar. Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'ndeyiz. Balık Gözü'nde geçtiğimiz haftalarda en son hocalı mitingini konuşmuştuk. Nefret söylemiyle ilgili olan. E, ardından da bir küçük mola deyip hem 8 Mart'a da gönderme olsun diye okumalar yapmıştık. Bu haftada Balık Gözü'nde e, sanatta ifade özgürlüğü ve nefret söylemi. Konuşacağız. E, bu mühim bir konu çünkü gündeme birçok şey geliyor sanatta sansür ya da aksine yine sanata dair nefret söylemiyle ilgili ama yine bir anda ortadan kalkıyor. O yüzden konuşuyor olmak mühim. Bununla ilgili olarak programın ikinci bölümünde Profesör Doktor Yasemin İnceoğlu Galatasaray Üniversitesi'nden e, ve Siyah Band geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaptılar sanatta ifade özgürlüğü ve nefret söylemi üzerine. Oradan kayıtları dinleyeceğiz. Ee, bir 10 dakika sürecek ve Yasemin İnceoğlu bu konuyla ilgili e, örnekler de vererek basından e, nefret söylemini ve sanatla olan ilişkisini anlatacak. Ondan öncesinde de e, yine siyah banttan e, Pelin'le konuşacağız. Pelin bize siyah bantın neden kurulduğunu vesaireyi ve yine karşılaştıkları vakaları anlatacak biraz örnek vererek. O yüzden şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştiriyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Ee, sen siyah banttansın Pelin. Evet. Ee, ve e, yine geçtiğimiz haftalarda da Cezayir Toplantı Salonu'nda yaptığınız bir toplantı vardı. Sanatta ifade özgürlüğü e, ve nefret söylemi üzerine. Ve Hı -hı. siyah bantta aslında sanatta sansür üzerine olan çalışmalarıyla biliniyor. Hı -hı. Siz neler yapıyorsunuz siyah bant olarak bize Biraz anlatabilir misin acaba? Tabii. Ee, şimdi Siyah Band e, Park Performans Sanatları Araştırma ve Üretim Derneği tarafından başlatılan bir proje. Hı hı. Ve e, Park'ı şu anda Açık e, Toplum Vakfı ve Hollanda Konsolosluğu destekliyor. Hı hı. parkın e, pardon Siyah Band'ın amacı e, sanatta sansür vakalarını araştırarak e, onları analiz etmek ve de belgelemek. Bununla ilgili bir web sitesi kurduk. Web sitesi www.siyahband.org. E, şu anda 5 ilde, Türkiye'de 5 ilde çeşitli görüşmeler yapıyoruz. E, Kötür sanat aktörleriyle, sanatçılarla ve yerel yönetimlerle. Ve bu kentlerde e, gerçekleşen sansürleri araştırıyoruz. Ve bildiğimiz, bilmediğimiz sansürlerin araştırılarak e, siteye belg belgelenmesini sağlıyoruz. Evet. Hangi sanat alanları derseniz hmm. buna plastik sanatlar, görsel sanatlar, performans sanatları, müzik ve film giriyor. Hmm. Şimdilik edebiyatı dışarıda bıraktık hmm. ki onlarla da yani edebiyatta olanları da takip ediyoruz bir yandan. Hmm. Siyah Band projesi için bir danışma kurulumuz var. Yasemin İnceoğlu, Erden Kasava, Fırat Yücel, Eylem Ertürk ve Debanu Karaca ve Asena Günalın olduğu. <Gülüyor> Ve e, araştırmaları genelde bu ekiple de yürütüyoruz. <Gülüyor> Ve, e, Banu Karaca, Sabancı Üniversitesi'nden Banu Karaca'nın sanatta sansürle ilgili e, yaptığı bir araştırmadan aslında çıktı bu proje diyebilirim. <Gülüyor> Tam da onu soracaktım. E, çünkü e, kendisi bu araştırma yaparken e, bu sansür vakalarının ne kadar e, az göründüğünü... Ve de kimse tarafından bilinmediğini e, tartıştık. Ve de bununla ilgili de bir e, yuvarlakması toplantısı düzenledik. Geçen yıkı hranting atölye e, kapsamında. Hı hı. Ve buradan e, bu proje fikri doğdu. E, biraz daha detaya girebilirim istersen <gülüyor> Yok aslında. Bundan hı hı. sonrasında yani gayet anlaşılır oldu öncesi. Hı hı. Peki e, sansür olarak aslında sizin ilk gözünüze çarpan şeyler nelerdi? Yakın zamanda konuştuklarımız arasında... En çok aklıma gelen benim İdris Naim Şahin'in açıklaması vardı. Tabii tabii. Hı -hı. Ve e, arkasından da aslında birçok sanatçı birliği de ya da aldı, tekrar bir araya geldi gibi gelişmeler de var. Bununla ilgili siz neler söylersiniz acaba? Hı -hı. Bizim için önemli şeylerden biri sansür sadece bu kadar hani İdris e, Şahin e, işaret etti. Yani onun neden olabileceği Hı -hı. E, şekilde gerçekleşmiyor. Yani e, aynı zamanda farklı sansür biçimleri de var. Çünkü bizim amacımız farklı e, sansür yöntemlerini ve aktörlerini araştırmak Hı -hı. ve bunu analiz etmek. Galeriler ve sanatçılar arasında gerçekleşen e, sansürler, yani e, o galeriler tarafından gerçekleştirilen sansürler de buna dair. Veya e, farklı düzenlerde gerçekleştirilen mesela e, farklı e, dil, e, din komiteleri tarafından gerçekleştirilen sansürler dair evet. e, bu bu bizim sadece bir e, yani nefret söylemi veya nefret suçuna yol açabilen e, sansür mekanizmaları sadece bir boyutunu oluşturuyor e, yani se nefret söyleminin mesela e, en önemli mekanizmalarından biri hedef gösterme Basın, ve biz, da e, hedef aslında. gösterme açı, hedef gösteren e, hedef gösterimiz sonucunda gerçekleşen vakaları aslında çok iyi biliyoruz yani medyadan da takip ettik Hı -hı. bunlardan bir tanesi mesela 2010 yılında yalama yutma oyununun başına gelenler Hı -hı. E, yalama yutma oyunu kumbaracı elde e, bir grup bir grubun tehditleri sonucunda e, o, iptal edildi yani premieri e iptal ede gösteri gerçekleşemedi ve Türkiye'de de sadece bir kere oynayabilirler. Evet. Ee, bunun dışında Şükran Mural'ın Kasedel Arta'daki sergisi e, medyanın hedef göstermesi neticesinde iptal edildi. Ee, bunun dışında yine son zamanlarda olan Anadolu Kültür'ün e, yaptığı bize nasıl anlatmayan oyunu e, herhangi bir şey gerçekleşmedi fakat mesela Sabah gazetesindeki bir yazarın e, bu e, PKK Krabzon'a giremedi ama bakın işte bu oyunla girmeye çalışıyorlar gibi bir başlık atmasıyla e, bu bir güvenlik sorunu doğdu. <gülüyor> Bunun dışında da çeşitli örnekler var. Mesela hafriyat 2007 yılında Vakit Gazetesi'nin hedef göstermesiyle aslında bayağı yani o bir süreçti tabii. Vakit Gazetesi hafriyat sergisine Küçtah sergi olarak hedef gösterdikten sonra hı hı. Vakit, hafriyat ekibi bu konuyla ilgili ne yapabileceklerini düşündüler. Ve de polisleri yani bir güvenlik talebinde bulundular. Hı hı. Fakat güvenlik talebi sonucunda gelen polisler oradaki işlere karşı dava açtı. İşte bu önemli bir nokta bizce. Hı hı. Bunun dışında en son yaşadığımız 2010 yılında tophane saldırıları vardı hatırlarsanız. Lupt ve de hmm. galerinin sergisine yapılan saldırılar ve bir kurdik evet, birkaç biz. mekanı da bunlar hepsi hedef gösterme ve aslında ötekileştirme mekanizmaları sonucunda gerçekleşen vakalar. Hmm. Hmm. İçişleri Bakanı söylediği şey bunları pekiştiren ve de geleceğe dair daha umutsuz yaklaşmamıza sebep olan bir söylem. Evet. Bunun gibi biz bölgede yaptığımız araştırmalarda aslında birçok yani Kürt müzisyenlere yapılan, Kürt sanatçılara yapılan birçok sansür vakasını e, görüyoruz. Tabii bunları sadece sansür olarak değerlendirmemek lazım. Çünkü onlar hani sana yaptıkları iş nedeniyle tabii hapishanedeler fakat terör yasası gereğince e, tutuklanıyorlar. <gülüyor> bunları belgelemek de bizim için çok önemli. Çünkü bunlar bizim en az bildiğimiz vakalar olduğunu düşünüyorum bu vakaların. Evet bu e, özellikle bunu vurgulamak istiyorum çünkü e, bizim yani şöyle aslında birkaç bu araştırımızda birkaç şey dikkatimizi çekti. Bir e, bu nefret söylemi ve nefret suçları e, alanında çalışan aktivistlere ve de veya sivil toplum kuruluşlarına da yönelik bir eleştiri olabilir. Çünkü e, sanatta gerçekleşen vakaların veya işte ifade özgürlüğü hakkının kısıtlanmasına dair şey e, yaptırımlar tamam. aslında e, pek dikkate alınmıyor. Sanki e, sanatın bölümün ferit alanında gerçekleşen Ay pardon artmış kendi özgür alanında gerçekleşen münferit vakalar gibi algılanıyor. Oysa sonuçları sonuçları gerçekten çok ağır olabiliyor. Evet zaten. E, bu yüzden onların da gündemine bunu sokmak istiyoruz. Bu insan hakları alanında çalışan aktivistlerin de gündemine bunu Hı -hı. sokmak istiyoruz. Hı -hı. Yasemin İncioğlu'nun bize önermesiyle nefes suçları yasa kampanyası Sosyal Ana dahil olduk Hı -hı. E, ve bu alanda hani beraber çalışmayı düşünüyoruz. Bunun dışında da bir diğer ilgimiz çeken konuda İstanbul'daki veya büyük şehirlerdeki olanların diğer şehirlerde olan özellikle bölgede olan vakalarla konusunda pek bilgi haberdar olmadığı veya farklı sanat dallarındaki sanatçıların birbirlerinden pek haberdar olmadığı mesela tiyatroda gerçekleşen bir olayla ilgili e, görsel sanatçıların herhangi bir tepki geliştirmemesi gibi. <gülüyor> e, biraz bu konuyla ilgili e, farkındalık yaratmak ve de aynı zamanda da e, bir ortak hareket edebilmek için gerekli e, ortamı hazırlamak istiyoruz. Evet, siyah bant evet, aslında bu, bu, bu çalışmaları da yaparak bütün bunlara da bir yandan ayar, ön ayak e, olmaya da evet. çalışıyor da diyebiliriz anladığımız evet, kadarıyla. Evet, tabii yani bu kolay bir şey değil. Çünkü e, tamam. hani böyle bir yani böyle bir ortam yaratmak ve de böyle bir birliktelik yaratmak çok kolay değil. Hani hemen olabilecek bir şey olduğunu da düşünmüyorum. <gülüyor> Belli olaylar karşısında bu oldu. Hani daha ne kadar beklemeliyiz onu da bilmiyorum. Çünkü hani İdris Cahin'in konuşmalarından sonra ve olan bir sürü yani son zamanlarda olan bir sürü şey var aslında. Olay var. bu Bunlardan hani daha ne kadar beklenmeli ondan da çok emin değilim ama ben <gülüyor> Beraber dediğim gibi beraber hareket edebilmek için şimdi elimizden geleni yapıyoruz. Aynı zamanda uluslararası e, kurumlarla da ilişki kurmaktayız. Yani uluslararası rapor, bu, biz bu vakaların uluslararası raporlara girebilmesi için e, bir kurum var e, şu anda o yeni yeni oluşan. Ve siyah plantı Kopenhagen'da, e, Danimarka'da bu kurum. Siyah e, Bant'ı kendi networklerine dahil ediyorlar. Böylece Türkiye'deki olan vakalar uluslararası bir mecradada toplanmış ve de raporlanmış olacak yakın bir zamanda. Evet aslında mühim olan da bir taraftan bunları raporlayıp toplu bir halde görebilmek. Evet. Bir de başka Hı -hı. bir taraftan da e, sen de söyledin ya aslında sanatçıların çok ciddiye alınmaması gibi bir durum Hı -hı. var. Aktivistler ya da bu insanlar tarafından diye ama aslında şöyle de bir şey var mı? Sanatçılar da... Çok kolay ya da çok bir anda refleks geliştirmediler mi? Sen de mi böyle bir şey düşünüyorsun? Aslında tiyatroyla da ilgili mesela söyledin ya bir vakadan diğer bir tiyatro grubunun haberi olamıyor aslında. Onlar da kendi içlerinde birlik olsalar ve bunu çok daha güçlü çok daha bir şey olduğu zaman hemen bir açıklama yaparak ya da üzerine bir şey söyleyerek e, gündeme gelecek olsalar da... E, belki iyi bir çözüm yöntemi olabilir. Bir taraftan da çünkü sanata yapılanlar belki bu yüzden de geri planda kalıyor sanatçılar. Evet. Yani Bunun evet. bir sürü zaten sebebi var. <gülüyor> sebeplerden biri de bu. <gülüyor> bu son İstanbul'dan bu olayından sonra biz bu konuyu tartışmak için bir toplantı düzenledik. Daha doğrusu depoda çıkması iştirakçısı olarak davet edildik. <gülüyor> Siyah Band projesi olarak. Orada sanatçılar arasında sansür hak vakaları... ...le ilgili konuşmak ve de birbirimiz haberdar etmek amacıyla bir e, grup kurmaya karar verildi. Ve e, Salata Sansür diye bir Google grup kurduk. <gülüyor> ve orada e, birbirimizi bu vakalardan haberdar ediyoruz. Evet. İlk ortak tepkimizde de İzmir'de İFOT e, sergisinde gerçekleşen sansüre <gülüyor> karşı verdik. E, orada e, yine oradaki bir gazetenin e, hedef göstermesiyle... E, sergideki üç işin e, belediye tarafından kaldırılması söz konusuydu. Evet. E, ve İFOD da bu, bunun karşısında sergiden, iş, yani sergiyi kapattı. Ve e, biz de İFOD'u destekleyen ve de yerel yönetim, e, yerel yönetimdekileri e, sorumlu olmayı ve sanatçıyı ve sanatı kurmaya davet eden e, bir metin hazırladık. Ve bunu basına ve de e, bu kurumlara gönderdik. <Gülüyor> bu evet. önemliydi. Evet. Bence bizim burada yapmamız gereken e, şeylerden biri... Ee, Kültür Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve çeşitli e, yerel yönetimleri e, bu konularda göreve çağırmak. Çünkü bu bizim hep atladığımız bir şey oluyor. Hı -hı. E, fakat e, küt, e, bakanlığın e, kurduğu bir söylem var. Mesela Toprani olaylarından sonra da kurmuştu bunu. E, evet, e, sanatta her türlü e, özgür, özgürlüğün arkasındayız ama diye başlıyor bunu hep. Evet. Ee, bu amalı, bunun aması olmayacağına ve de e, bu, bunun anayasa tarafından ve e, insan hakları beyannamesi tarafından e, Türkiye'de donarladığı insan hakları beyannamesi tarafından e, güvence altında alınması gereken bir hak olduğu bunun bir ifade özgürlüğü hakkı olduğunu ve devletin bunu korumakla yükümlü olduğunu hele, her seferinde hatırlatmak ve bunu talep etmek gerekiyor. Sanırım bunun talebi konusunda e, bir, biraz eksiyiz <gülüyor> Çünkü böyle bir pozisyonda görmüyoruz kendimizi. Bizim yapmaya çalışanlar çalıştığımız şeylerden biri de e, bunu talep edebilmek aslında. Evet ve aslında o zaman konuştuklarımızı da şöyle toparlayabiliriz. E, siyah band bir taraftan bir toparlayıcı işlevi de görüyor şu anda. Evet, Evet, bütün verileri ve belki de kişileri de toparlayıcı ve bu sansür vakalarını birlikte biriktiren bir yapıda bir sanatçı birliği kuruldu yine çok az geçmiş olduk ama işte bu binin İstanbul Modern'den eserinin kaldırılması ve işte ondan sonra başlayan tartışmalar bir bu var Bir zaten yapılan şeylere karşı kurulacak birlik ve buna karşı nasıl durulacağı ile ilgili önümüzde çalışmalar var evet. bu süreci de yakından takip edeceğiz diyebiliriz çünkü nefret söylemi, ifade özgürlüğü ve diğer bütün şeyler işte nefret söyleminin dışarıda bıraktığı gibi gözükse de aslında sanatı da dışarıda bırakmadığını Hı -hı. da konuştuk seninle. Bunların Hı -hı. hepsinin bir araya gelmesi oldukça mühim olacak. Evet. Ee, çok teşekkür ediyoruz ben yayına teşekkür katıldığın ederim. için. Yine görüşmek üzere diyelim. Görüşmek İyi üzere, hoşçakalın. Tıkla. Evet, Siyah Bant'tan Pelin Başaran'la konuştuk. Sanatta nefret söyleme ve sanatta ifade özgürlüğü üzerine sohbet etmiş olduk. Ee, şimdi programımızın ikinci bölümüne geçeceğiz. Ee, orada programın başında da bahsettiğim gibi Yasemin İnceoğlu'nun Galatasaray Üniversitesi'nden e, bir e, Siyah Bant'ta birlikte yaptığı sanatta ifade özgürlüğü ve nefret söyleme üzerine yaptıkları bir söyleşi var. Oradan kayıtlar dinleyeceğiz. Ondan öncesinde e, bir küçük kısa müzik molası veriyoruz ve sonra da programımızı kapatıyoruz. Balık gözünden bu haftalıkta bu kadar da ifade özgürlüğü ve nefret söylemi üzerine konuştuk. Siyah banttan Pelin Başaran'la konuştuk programımızın ilk bölümünde, ikinci bölümünde de bir kayıt dinledik. Profesör Doktor Yasemin İnceoğlu'nun siyah bantla beraber gerçekleştirdiği bir sanata ifade özgürlüğü ve nefret söylemi toplantısından bu haftalık bu kadardı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. şeylerdir. Gazeteler üzerinden. Şimdi eee bir o var galiba. O da e, yobazlığın heykeli. Milli gazete. Haberdarsınız değil mi bunu? Bu, bunun üzerinden gideceğim. Şey yapmak istedim. Biraz hani haber analizi. Çünkü mesela nefret söylemi dedik, ötekileştirdik. Zaten bu vereceğim üç dört tane örneğinde hepsine nefret söylemi yok. Bunun şeye ama Dışlayıcı ve yaftalama ve keza mesela bunda milli gazetede yayınlanan haberde nefret söylemi olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü heykeli yapan ve savunan insanlar sonuçta yobazlıkla suçlanıyor. Yine haberde kullanılan okuyacağız milli manevi değerlerimiz söylemi orada son derece dışlayıcı. Şimdi şöyle bir şey var müsaade ederseniz okuyayım. Edirne denilince akla Osmanlı ve Selimiye başta olmak üzere önemli mimari özelliklere sahip manevi mekanlar gelirken yapılan bu sapkın ve ahlaksız erotik heykel insanları derinden yaralıyor. Yapılan bu ahlaksız faaliyetler cumhuriyeti böyle mi kurduk sorusunu akla getiriyor. Sözde çağdaşlık kisvesi altında yapılan bu bağnaz ve ahlaksız heykele inançlı yaşayan insanlar Edirne'yi düşmanlardan kurtaranlar çağdaş ve çıplak kadınlar değildi. Edirne'yi müdafaa edenler imanlı, inançlı ve ahlaklı kadınlardı diyerek tepki gösterdiğiler ifadesi var. Bu da haber bırakabilirim yani isteyen. Ama bir tane var. Belki fotokopi çekmek lazım. Haberi okumak lazım. Ama ben en şeyi aldım böyle vuran, vurucu bölümü. Şimdi bu okuduğum ifade çok ciddi. Hepiniz gördüğünüzü hakaretler içermekle birlikte çıplak kadınlar adı altında çok muallak ama çok ciddi bir hedef gösterme işine de girişiliyor. Yine haberde... ...bir toplumu dininden uzaklaştırırsan o toplumu yok edebilirsin sözü. Referans kabul edilerek üstü yarı kapalı biçimde dine inanmayanlar ya da daha geniş yorumla başka bir dine inananların e, toplumu tamamen yok edeceği mesajı veriliyor. Yani daha açık olamaz. Zaten haberden de anlaşılacağı üzereyken bu tür gerekçelerle bir kez yıkılmış ve yeniden yapılmış... Gazetenin bu haberle hedefi heykelin kaldırılması için kamuoyu oluşturmak. Tamamen bir operasyona, bir çağrı, bir davet var. Ya da bence daha açık bir şekilde yeniden yıkılması için daha da şey açık olarak söylemek gerekirse bir takım insanları tahrik edici, prologe edici, teşvik edici bir mesaj var. Bir başka örnek... Gene haberyurdum.com e, CHP'li e, Oktay Ekşi'ye heykel tepkisi. CHP'de Oktay Ekşi heykel tepkisi e, tepkisi başlıklı haber. Konusu Dumlupınar Üniversitesi'nden Ermenistan bayrağındaki armayı andırdığı için kaldırılan aslan ve kartal heykeline ilişkin konuyu Meclis gündemine taşıyan Oktay Ekşi biliyorsunuz Oktay Ekşi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ancak haberde Kütahya İmam Hatip Lisesi mezunları ve mensupları derneğinin tepkisi aynen aktarılmış. Şöyle denmiş, dernekten yapılan yazılı açıklamada heykellerin Hristiyan asıllı Türk heykel Traş, Atanas Karaçoban tarafından yapıldığı ifade edilerek şöyle dendi. Bakın burada dikkat edin arkadaşlar. Hristiyan asıllı Türk heykeltıraş. Ne anlamsız. Mesela şeyde de yaptılar bunu. Savarona'da Fuş Operasyonu'nda Hürriyet Gazetesi Patmanşet. Ee, Yahudi asıllı Rus iş adamı Petkoviç. Hatırlıyor musunuz? Ya oraya niye koyuyorsun onu? Hani nedir? onun şeyinin, e, kimliğinin orada belirtilmesinin hiçbir gereği yok. Mesela Roy Tersin, bu anlamda habercilikle ilgili bir şey var. Haberle ilgili değilse orada e, kimliği, hangi ulusa, şeye bağlı dini şeyi konmaz. Bu çok önemli bir şey, özellikle konuyor. Heykellerin yapıldığı zamanlarda Kütahya halkı üniversitenin kapısından pek giremezdi. Neyse ki o günler geride kaldı. Şimdilerde üniversitenin halkıyla kucaklaşmasının sevincini yaşıyoruz. Şimdi burada stigmatization dediğimiz simgeleştirme Türkçesi oluyor herhalde. Yani biz öyle çevirdik. Yani doğal bir özelliği olumsuz maksatla kullanılması çok açık hiç gerek olmadığı halde heykel dinine bir gönderme var. Demin söylediğimiz Hristiyanlık dedi. Üstü kapalı bir art niyet kumpasa işaret ediliyor. Yine metinde kullanılan Kütahya halkı ifadesinden yalnızca Kütahya'da yaşayan demin söylediğimiz o bizlik tanımı Sunni, Müslüman ve Türk halka bir referans var. Böyle bir ayrıştırıcı, ötekileştirici. Bunun dışında kalan halktan da yani çok da makbul değil bunlar. İzlenimi yaratılıyor. Burada asıl sorun olan tabi basın açıklama metni. Ama gazete aynı fikirdeki olduğu gibi yayınlamış. Başka da hiçbir şey söylememiş. Anlatabiliyor muyum? Baktığın zaman birebir onu copy paste ko kopyala yapıştır tarzında gitmiş. Buna bir yorum o zaman kat. Üçüncü örnek. Buyurun. Olabilir yani bu kusura bakmayın ben de buna çalışıp geldim. Eşit <gülüyor> çalışmış olabilir. Onu da siz söyleyin katkı. İşte tamam yani o bizlik tanımını o da yinelemiş. Pekiştirici olmuş. Ee, üçüncü örnek. Sanat nereye kadar? Başlıkta haberde işte İzmir'de açılan bu serginin eleştirisi İFOT İzmir Fotoğraf e, Sanatı Derneği nefret e, sor, söylemi var mı yok mu tartışılıyor. Ancak Aykırı isimli bu İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği üyeleri tarafından düzenlenen sergide rahatsız edici fotoğraflar sergilendi. Şey haber okuyorum. Fotoğraflar arasında sanat adı altında dinlerin ortak değerlerine ve ahlakı hakaret içeren kararerde yer alıyor. Erkek erkeği öpüşenler, başörtülü iki kadının öpüşmesi, başında örtü olan bir kadının iç çamaşırlarıyla gösteren fotoğraflara inanamadım. Aileler gelip dolaşıyor bu sergileri, çocuklar da görüyor, eşcinselliği özendirici ve başörtülü dindar hanımları aşağılayan bu sergi hemen kapatılmalı dediği dedi gibi ifadeler. Yani burada kimin ahlakı, kimi rahatsız ediyor, bunun ölçme makinesi mi var, nasıl ölçülüyor? Sorularını akla getiriyor. Bunları normal ve alaka aykırı bulmayanlar, örneği mesela yukarıdaki ifadeye göre Örneği eşcinseller ötekileştirilmiş ve aynı zamanda ahlaksızlıkla da yaftalanmış. O hani Türk aile yapısı var ya, e, o bize sürekli söylenen, evet. Evet. Burada hakikaten abartma, yükleme, çarpıtma örneği görebiliyoruz daha geniş yorumla bu haberin üstü kapalı ötekileştirme içerdiğini söyleyebiliriz. Ancak bu ve benzer haberler için asil ve en önemli sorun hakikaten medyanın toplumun bir kesiminde, çoğunlukla da bu kesim muhafazakar kesimde var olduğuna inandığı, gördüğü değer yargısını abartarak tamamen toplumun tüm kesine yükleyerek, tüm kesimle yüklüyor ve bunun dışında kalanları da Dışlayarak sunuyor, hedef gösteriyor, kamuoyu tepkisi yaratmaya çalışıyor, sonuçta da gerçekten başarıya uğraşıyor. Medyada, sanatta sansürün baş tetikleyicisi haline dönüşüyor. Haberde yine Hristiyan Müslüman kadınlar ifadesi yanıltmaca, zira herhangi bir Hristiyan derneğinin ya da kadının tepkisine yer verilmiş değil.